Global Population Speak Out Projesi Günümüzün en büyük sorunlarından biri nüfus patlamasıdır. Bu sorunu etkin bir şekilde çözemezsek, doğal kaynakların bu gezegen üzerinde yaşayan herkes için yetersiz olması sorunuyla karşı karşıya kalacağız. Tek yol, Sayımızı sınırlandırmak Mutlu yaşam Manalı yaşam Çok sayıda insan Zavallı bir yaşam demek Her zaman birbirine zulmeden Birbirini sömüren insanlar demek Dalaylama Aşırılıklar gezegeni Aşırı kalkın Aşırı nüfus Aşırı hedefler Bir mesel Bir cümle Bir fatura